Bir herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95.0'da. Bugün 15 Kasım 2022 Salı. Her e, Salı günü olduğu gibi ortamdanla Özler ve ben Rauf Kösen anne birliktesiniz. Bugün iki konuğumuz var. Tanıdık konuklar Tuna Özcuata, Çuhadar ve Nuar Önce. Tanıdık diyoruz çünkü Sürdürülebilir Yaşam Festivali, Yaşam Film Festivali'nin e, düzenleyicileri. Daha önce de programlarımıza konuk oldular.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 ee, geçtiğimiz iki sene çevrimiç olarak gerçekleşti festival tabii ki bütün Türkiye'den erişim olması müthiş bir kazanım oldu daha önce hatırlarsınız belki 20 şehirde eş yaptığımız dönemler olmuştu yerel e, STK'lar ve aktif e, gruplarla işbirliği içerisinde birçok şehirde eş festival yaptığımız oldu bu şekilde festival CFF seçkisini diğer şehirlere taşımıştık fakat bu e, çok yorucu ve zorlayıcı bir süreçti ee, daha farklı modeller denemeye geçtiğimiz bir dönemde yani İstanbul'da festivali yapıyoruz ama film seçkisinin farklı e, şehirlerde, farklı e, etkinliklerde gösterimle imkan tanıyan bir modeli denerken pandemiyle birlikte zaten aklımızda olan, e, içimizden geçen bir şeydi, çevrim içinde bunu taşıyabilmek hızlı bir şekilde o, o alana girdik e, ve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 Yok yo, yani e, bu şey çok önemli e, internet üzerinden festivali yapmaya başlamamız için bir mazeret oldu yani hızlandırmış olduk bunu. E, Pınar'ın dediği gibi e, yani hakikaten normal koşullarda e, sinema salonu olmayan herhangi bir etkinliği olmayan bölgelerdeki e, insanlar bu festivale e, kendi coğrafyalarından katıldıklarında e, çok güzel geri bildirimlerle bize döndük.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 Ee, yani her yerde e, pandemiden kaynaklı olan kullanat ürünleri, e, bütün e, şeyleri, denizleri, dereleri, her yeri doldurdu. Ee, ya, benim... Filmler, pardon. Hı, devam eder. <gülüyor> yani, yani, filmler yani... açısından, onun filmleri yansıması senin özellikle bazı katıkları söylediğinde, ya, şöyle bir durum oldu. İlk başta pandemi tabii ki film üretimini etkilerdi Yani.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 oldu onu gözlemliyoruz devam eden bir sürecin aslında parçası yani plastik atık konusunda örneğin yani çok ciddi bir şey üretim süreci var film anlamında onun devamında artarak devam etti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 Filmler dünyayı değiştiremez ama izleyenler değiştirebilir diyorsunuz. Ee, Çevrim içi Festival ile birlikte ne zaman neler olacak SYFF'de ve bu senin seçkisinde neler var? Onları biraz konuşalım mı? Tabii ben e, başlayayım isterseniz. E, 22-26 e, Kasım tarihlerinde Pera Müzisi Auditorium'unda, 27-30 Kasım tarihleri arasında da Hop Alkazer Beyoğlu'nda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 ee, ...güldüğümüz konudur bu. Ee, bu sene Vandana hiçbir yerde görünmedi... ...dediğimiz bir sene oldu mu bilmiyorum ama... Mutlaka cameosu sene... var yani. Mutlaka bir görünür yani... ...Vandana Şiva bir yerde konuşma yaparken... Falan. ...bu sene başrolde neredeyse... ...çünkü çok güzel bir filmi var... ...Vandana Şiva'nın tohumları. Ee, orada... Ee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 Aslında şunu söyleyelim e, dinleyicilerimize sürdürülebilir yaşamfilmfestivali.org adresinden bütün filmleri ve detaylarını görebilirler e, seçkinin tümüne erişebilirler. E, ama sadece bu seçkiyle ilgili değil aslında biraz önce e, program öncesinde konuşurken bir retrospektif yapsak mı diyordum ama hala o fikir var kafamda şöyle ki.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 Çok kısa bir şey söyleyip sözü Pınar'a bırakayım... ...ben konuşmak istemem... ...benim fark ettiğim şey şu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 Ee, söyleyeyim istersen. Yani belli olanlar var. Henüz görüştüklerimiz var. Ee, Hopal Kazarda Ekpiçe İç ve Onaranlar Kulübü atölye çalışması yapacaklar. Bunun dışında döngü kooperatifi var. Onlar yaptıkları çalışmaları para da paylaşacaklar. İlk Genç iklim Aktivistleri Youth for Climate Türkiye e, bir en azından bir forumda yer alacak. Ama Change organ bir, bir etkinliği ile beraber yine genç iklim aktivistleriyle bir etkinlik daha yer alacak. Onun dışında hukuk sistemi ile ilgili yani e, iklim e,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 S sürdüle bir yasam.net adresinden. Ona biraz açıklık getirelim ee, şeyde çevrrimçi festivalde pandemi döneminde yan etkinlikleri e, dileyenler e, filmlerle alakalı olmak koşuluyla.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 Ee, sen söyle, sana ben söyleyeyim size. Benim e, şöyle, yıllarca e, peşinde koştuğumuz bir belgesel vardı. Bir türlü yapımcısıyla, yönetmeniyle anlaşamıyorduk tuhaf bir şekilde. Onu bu sene başardık, Avrupalı bir dağıtımcılığı bulduk ve hemen adlı eski bir film ama gerçekten müthiş bir sosyal girişim hikayesi. Ben de böyle e, müthiş sosyal girişimciler var, onlardan çok etkileniyorum. E, Pet Adam. O gerçekten benim e, kalbime dokunmuş bir film. Çok da keyiflidir, eğlencelidir. Onu e, göre, izleyebilirler. Gençlerin e, gençlerin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 e, bu filmlerin tümüne şeyden festivalin web sayfasından sosyal medya duyurularımızdan bakabilirler e, izleyiciler Türkiye'den de iki film var e, Dolayısıyla şey vaktimizinde daraldığı için hepsine girmeyiyim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 Çok teşekkürler. Hoşça kalın.